Merhabalar, Açık Radyo 94.9'da bendeniz Utku Uluver'le birlikte Yeşilçam Arkesi programındasınız. Ve bu hafta e, değerli konuğum Ertan Tunç yeniden bizlerle birlikte. Merhabalar. E, onunla birlikte e, çok güzel bir sohbet yapmıştık ama e, konuları bitiremedik diyelim. <gülüyor> ya da daha evet. yeni mi başlamıştık? Daha yeni başlamıştık. Daha yeni başlamıştık. <gülüyor> uzun uzun konuşacak çok fazla konu var. E, ve daha önce yazmış olduğu kitap üzerine e, detaylıca... ...konuşuyoruz ama ben bu arada onunla sohbet ederken e, mesela Ertan'ın daha önceden bir e, televizyon programında olduğunu bilmiyordum. Evet Kanal Türk'te. <gülüyor> Kanal Türk'te o ilginç bir şey aslında benim. de. Peki orada Türk sineması üzerine? Orada gösterime giren filmler hakkında finalinden de bahsetmeden Hı -hı. E, yorumlar yapıyorduk. Bu hafta gösterime girecek filmler şöyle böyle şu Anladım. iyidir bu iyidir tavrımızı belli ediyorduk seçeneğimizi. Efendim. Neyse o zaman yeniden hoş geldin çok teşekkür programımıza. Ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden biraz o e, girmek istediğimiz bölgelerden başlayalım. Hani konuşacak çok şey var. Bizim süremizde kısıtlı. Onun için hani hızlı hızlı ilerleriz belki. Ya da sohbetimiz artık nerelere giderse. Onun akışına kendisine bırakalım diye. E, benim geçen geçtiğimiz programda e, sana sormak istediğim... Sorulardan bir tanesi Türkiye'nin ekonomik yapısıyla ilgili oluşturduğun bu tez ve daha sonra kitaplaştırdığın konu üzerindeki kronolojik e, dönemlendirmeyi nasıl yaptın? Yani neyi baz aldın bunda? Şimdi Türk sinemasını dönemlere ayırmak eskiden beri bir sorun teşkil ediyor. Evet. Ee, sebebi de şu aslında çok kapsamlı çalışmalar yapılmadı. Ama e, ilk yapılan çalışmalardan Nijat Özönü çalışması aslında 50lerin ortasından itibaren... ...Türk sinema yazını yavaş yavaş Türk sineması ile ilgili bir şeyler yazmaya başladı. Ellerin sonunda Metin Erksan'ı da bulundu, Ali bulunduğu, Nihat Nijat de bulunduğu dergilerde. Yavaş yavaş dönemlendirmeler hakkında yazılar başladı. Dönemlendirmeyi nasıl yapabileceklerini o zaman tam bilmiyorlardı. Ama genelde dünyadaki örneklere bakınca önce şöyle bir şey yaptılar. Bu hemen hemen hepsinde ortaktır. Önce işte bir giriş dönemi, ısınma dönemi. Yani kendi filmlerimizi üretene kadar Türkiye Türkiye'de, o zaman da Osmanlı'da olmuş da... Sinema nasıl evrilmiş? Biz gösterimlere nerede başlamışız? Kimler yapmış? Sonra kendi film dönemimiz giriyor. 1922'den itibaren biz özel yapım evlerini kuruyoruz. Bu özel yapım evleriyle ilgili dönemlendirme var. Ama genelde şöyle bir şey olmuş açıkçası. Önce bu Kemal filmle başlayan özel e, yapım evleri dönemi ele alınmış. Ondan sonra e, devlet tiyatrolarında Darül Bedai'de işte oradan Muhsin Ertuğrul'lar, Nazikmetlerin yazdığı senaryolarla, çektikleri filmlerle aslında bir tür e, ...tiyatrocular dönemi olarak adlandırılan bir dönem gerçekleşmiş. Bu tespitler yanlış değil. Sonra ne oluyor? Gerçekten sinema için gelen adamlar ortaya çıkmaya başlıyor 1950'lerden itibaren. Ona da yönetmenler dönemi demişler. Ben bu çalışmayı yaptığım zaman... ...diğer e, kendi kafamdaki e, dönemlendirme mantığını... E, tabii bir bilimsel tez olarak başladığı için... Bir kanaatten ziyade bunu somutlaştıramayacağım için açıkçası literatürdeki çalışmayı kullandım burada. Hı hı. E, o da genel olarak dünyada da böyledir. Onar yıllık periyotlara ayrılır. E, bu, bu sadece bizde değil yani Amerikan sinemasında baktığımız zaman 1930-39-40-49 gibi e, onlar da böyle ayırıyorlar. Bu sistem aslında genelde bizde nicatözün, skognomilli, ag özgüç genel olarak konsensüs sağlanmış yöntem. Şimdi zaman içinde bu dönemleri ayır, ayırma işi farklılaşmaya başladı. Yani bir takım değişik yorumlar gelmeye başladı. Bir e, sinemayı dönemlerine ayırabilecek birçok özellik var. Ama o ülkenin gerçekleriyle örtüşmesi gerekiyor. Zahit Atam yakın zamanda farklı bir dönemlendirme yaptı. Ben kendi dönemlendirmemi Türk sinema araştırmalarında yayınladım. Benim yö yöntemimde de bölge işletmeciliği modeli üzerindeki ana döneme 60-73'ü ana dönem olarak alıyorum. Öncesi ve sonrası diye ayırıyorum. Sonrasında bağımsız Türk sinemasının doğuşu olarak nitelendirdim. Çünkü 60-73'te işte aslında Türk sinemasının bağımsız değildi. Yönetmenler ne oyuncularını, ne senaryolarını, ne ekiplerini, ne filmin nasıl olacağını e, tam karar veremiyorlardı. Hatta önceki programdaki gibi işte e, kaç dövüş sahnesi olacağını belki seyirci karar veriyordu. Seyirci dikte ediyordu. Üç aşağı beş yukarıda onlar tutuyordu. Benim kendi yöntemim de aslında bu iş ekonomik bazlı. Hı hı. Metin Ertsan bir değişik yöntem öneriyor. O anayasaya, Türkiye anayasalarına göre bir bölümlendirme yapıyor. Ben onu da çok zekice buluyorum. Çünkü 61 Anayasası geldikten sonraki dönemde özgürleşen sinemada biz özellikle 65 yılı civarı çok efsane filmler çektik. E, tamam yabancı etkisi olabilir şey olabilir ama bir özgürlük ortamı vardı. Orada işte toprak reformunu eleştiren, şeyi eleştiren filmlerimiz yapı değiştirdi. Aslında mülkiyet üzerine e, sinemada bir şeyler konuşan insanlar çıktı. Veya Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağlantı yani bu Halit Refilerin ulusal kanadıyla diğer kanat. ...60'larda çok e, önemli filmler üretti. Sonra tabii Yılmaz Güney gerçeği var. O da başka bir açıdan bakmaya başladı. Ben bu dönemlendirmeye biraz inanıyorum. Çünkü bu dönemlendirmeye 61'e kadar bir hı hı. bölüm alıyor. E, 60 Hatta orada şunu da yakalamış oluyor. 22-27 arasındaki ilk özel yapım evi dönemini... ...ilk iki anayasa arasındaki döneme sıkıştırmış oluyor. <gülüyor> yani 22-24'ü yakalıyor orada. E, bu tip yöntemlerle aslında bizim geliştirmemiz lazım. Yani ak akademisyenler daha çok uğraşabilir. Çünkü teknik bir şeydir. Ama sinema yazını ile uğraşanlar özellikle son 40 yılı yani filmlerini izlediği yetmişlerden bu yana olan filmleri çoğu sinema eleştirmeni izlemiştir. Önemli filmleri. Bizler yeniden ayırımlar yapabiliriz. Özellikle son 40 yılı ait. Evet. Ama bu nasıl olacak? Ben tabii ekonomist olduğum için özünde e ekonomi üzerinden bir şey kurdum. Çünkü ekonomi kendine yapım dağıtım gösterim aşamasında oluşan bu sistemde dikte ediyor. Sen evet. kafana göre bir şey yapamıyorsun. Seyirci belirliyor şey belirliyor. Benim kendi yöntemim aslında bu işin Yapım finansmanı ile ilgili bir yöntemdi. Ama çok değişik şeyler var. Daha da değişikler çıkacaktır. Belki özellikle son 40 yılı yeniden değerlendirmemiz lazım. Yani ben mesela yeni Türk sineması diye bir şey yazıyorum. İşte bazı yerde işte Türkiye sineması diye hani ayırmışlar ayırıyorlar. Bizim programı ilk yayınladığım gün şöyle bir ifade de bulmuştum ben de Yeşilçam arkaçosu dediğimiz zaman benim için şahsen Yeşilçam Türk sinemasına e, ...nitelendiren bir isimdir. Hani e, işte yeni Türkiye sineması yerine Türk sineması ya da işte Yeşilçam bitti falan bu tip şeyler yerine... Hani ...benim için Türk sinemasını ifade eden Yeşilçam'dır ama e, bilimsel yaklaşınca bu aslında doğru olmuyor. Çünkü yani Yeşilçam'ı evet. bir dönem olarak da alıyoruz ama hani ben duygusal baktığım zaman Yeşilçam Türk sineması eşittir benim için Yeşilçam evet, oluyor. Evet nostaljik bir şey oluyor. Evet. 90 sonrasındaki filmlerin hepsinde de bir bütün olarak değil çünkü 90'dan sonra da bence iki bölüm var. Yani bana sorarsan çünkü orada bir değişim oluyor bence... Hatta festival filmleri gibi bir ayrımda yapmışlar. Evet. Onun biraz yakalayanlar oldu. Mesela Zahit Atan burada yeni sinema üzerinden. Aslında dört temel yönetmen üzerinden ilerlediği bir çalışma yaptı. Önemli bir çalışma. Belki. Dünyada da böyledir. Belli yönetmenlerin geldiği dönemin bir akım oluşturduğuna dair bir kavram olabilir. Yani akıyorum evet. İtalyan yeni gerçekçiliği. Beraber hareket ediyormuş gibi gözükürler. Aslında farklı filmler çekmişlerdir. Hı hı. Sonra da. İşte Almanya'da veya şeyde farklı hareketler yeni sinemalar Werner Herzoglar, Fesbinderler çıkmıştı. Fransa'da çıktı onların bir yeni sineması. Bizde tam olarak böyle bir akım yok. Evet. Bunu bir iki defa başladılar. İşte Laleli'de bir Azize'de gemide böyle bir grup küçük bir aynı yapım evi üzerinden bir hareket edelim yaptılar ama tutmadı. Ama yine de özellikle 2000 sonrasındaki sinemayı... ...belki yönetmenlerin bulunduğu grup... Hı hı. ...komedyenlerin bulunduğu grup... ...yani çeşitli açılardan değerli ...sonuçta biz 80'leri bir takım furyalarla anıyoruz. anda ee, da bunu anmak gerekiyor bence. Evet yani furyalar bitmiyor ama... ...bizde şu çok hakim... E, ...başrol oyuncusu üzerinden... ...bazı... E, ...yeni değerlendirmeler ve analizler yapmak zorundayız. Sonuçta... ...biz atıyorum Gök Gökbakar sineması oluşuyor... ...veya Cemil Yılmaz sineması... ...bunu belli konseptlerde... ...birleştirip bu adamların popülaritesinin sosyolojik kökenlerini özellikle tespit edip... ...belki politik göndermeler de yapmamız lazım. Şimdi mesela hep şikayet ediyoruz. İşte mafya filmleri var. Nereye kadar ama o mafya filmi aslında bir adalet ihtiyacının... Hı hı. ...bir hukuk ihtiyacının aslında dışa vurumu olarak yansıyor. Yani 70'lerde de böyle değil miydi zaten? E böyleydi. Hı hı. O yüzden bu tip dönemlerde geçerken belki ülkenin de gerçekliğiyle birleştirmek lazım. Ben hı hı. bu tip çalışmaların 2000'den sonra... ...özellikle bir tek parti dönemine geçtiğimiz dönemle ilgili bir analiz yapılabileceğini düşünüyorum. Benim kendi çalışmalarım da bu yönde. Hı hı. Bu analiz e, işte Karadeniz filmleri furyasını veya cin filmleri furyasını... ...veyahut da bu Recep Hüvedikleri de içine alan bir şekilde analiz edilebilir gibi gelmeye başladı bana. Anladım. Yani e, aslında bahsettiğin gibi burada öyle bir formülasyon kullanmışsın ki... E, ...yani bunun devamının gelmesi gerekiyor kitaptan. Yani kitaptan evet, bahsediyorum. Yani. Evet. Ama yani o dönemsel konu da peki bir şunu sormam gerekiyor. Peki kim karar verecek buna? Hani bu biraz sorunlu gibi oluyor. Yani herkes herkes bir şekilde ee, işte kendi fikriniz ve bunu yapmak yapmamız gerekiyor. Ama hani bir dağınıklığımız hala devam ediyor. Hatta belki geçmişe göre daha da beter bir hal almış gibi. Yani şimdi sen dönem seçersin ve bunu çok güzel bir şekilde mantıklı bir şekilde yorumlarsın ama hani. Hala sanki bunun ne olduğuna karar ver vermek ya da bunun üzerinde bir e, ortak bir konsesiyon sağlamak hani mümkün olmuyor gibi geliyor bana. Mümkün değil ama bunun sebebi şu aslında. Şimdi sağlıklı ve derin analizler yapan grup akademisyenler. Ama akademisyenler normal sinema yazarlarına da ulaşamıyor. İkisinin arasına bir bağ kurmamız lazım. Yani benim şahsi kanaatim evet. ben bunu birçok tanıdığım hocaya da e, söylemişimdir. Bizim popüler yazarlarla. Sinema eğitimini örtüştürmemiz lazım artık. Ve e, ne popüler yazarlar onları aşağılamalı akademik dili. Evet. E, belki ona yakın eserleri daha okunabilir halde yazabilecek çocuklar belki de normal sinema yazarları. Hı hı. Akademisyenler de biraz daha popüler e, konuları yorumlayabilecektir hale gelsinler. Yani bugün dünyada sinema yorumları merak edilen adamların başına Slavoj Zizek geliyor. Şimdi bu çok ilginç bir durumdur ya yani. yani Zizek gibi bir adamın normalde bir filozof. ...analizleri bizim için değerli oluyor. Ama o adamın e, Filistin hakkındaki analizi de... ...veya dünya Trump hakkındaki analizini de insanlar bekliyor. Bizim bu ne ki o bir akademisyendir... ...popülarite arasındaki dengeyi... ...işte Umberto Eco gibi, Yiçek gibi... ...bağlantıyı biraz... E, ...safı sıklaştırmamız lazım. Hmm, anladım. Yani or, oradan anca yakalayabiliriz. Çünkü akademik yazılar okunmuyor. Hı hı. Normal yazılar da belki okunmuyor ama sonuçta... ...yeni filmler çıktı. Mesela ben sürekli yazıları okuyorum. Fatih Özgüven gibi bir, birkaç kişi haricinde... Ne Türk sinemasında ne dünya sinemasındaki akımı kavramsal olarak yorumlama gayreti içinde olan isim göremiyorum. Yani Amerikan sinemasında sürekli dağılmış aileler veya şimdi Amerikan sineması dizi çekiyor. Geçen böyle birkaç tane dizisini görme fırsatım oldu. Şimdi i̇şte zamanda yolculuk yapıyor. 30'lara gidiyor. Orada da siyahi bir karakter var. Şimdi bunları yorumlamak lazım. Bunları yorumlamak <gülüyor> lazım. Mesela dizilerde çok var o aslında. Benim de çok dikkatimi çekti. Eskiden işte zamanda yolculuk dizilerinde olmazdı. Şu anda çok fazla siyah var. Mesela her şu anda çok dört beş tane dizi var şu anda. Hepsi siyah var mesela. Var ve hani bu mesela bir absürt bir hale de geliyor bir süre sonra. Hani normalde olmayacak 1930'lardaki dizide. Mesela bu tarihi yeniden yazıyorlar aslında yeniden üretiyorlar. Evet. Ya bu bir tür yapı söküme dönüştü. Yani adam kovboy filmi çekiyor. Kovboy filmdeki lider siyahi. Şimdi böyle bir şey yok. Ama bunu yeniden üretiyor. Normalleştiriyor. Ve bu nefreti kırmak için de yapıyor. Bunları analiz etmemiz lazım. Bizim sinemamızda da. Mesela dizilerimiz. Dizilerimize çok kızıyor ama dizilerimiz şöyle bir şey yapıyor aslında. Bunu politik bağlamda oturtup değerlendiren yok. Özellikle dizi yazan arkadaşlara söylüyorum. Hı hı. Türk sineması ile ilgili. Şimdi bizim bu dizilerimizde eski Türk sinemasında olan bir şey çok sıklaşmaya başladı. Bu nedir? Bir kenar mahallede bir grup var. Onların hı hı. hayatına doğru yavaş yaklaşıyoruz. Sonra onlar birden trilyoner oluyor. Şimdi bu bunu bir analiz etmek lazım. Yani bunun son 15 yılda neden bu kadar arttığı, neden 80'lerde 90'larda yoktu da... Birden o mahallede yaşayan insan bir zengin ailenin aslında kızıymış. Veya işte e, gayrimeşhur başka bir ilişkiden birden nasıl bir 50 milyon dolarlık adam oluyor. Bunları bir analiz etmek lazım. Buradan çıkarsa bu analizler insanların dikkatini de çeker. Çünkü insanlar bu dizileri izliyor. Yani bugün eğer sen Osmanlıcılık hareketinin yükselişiyle e, muhteşem yüzyılı ve sonrasına çekilen Kösem Sultan'ı ilişkilendiremiyorsan... Hı hı. ...veya Ertuğrul veya televizyonlara çekilen yeniden işte Kara Muratlar bilmem... Karı olanlar, bunlar hep konuşuluyor çekilecek diye. Bunları ilişkilendiremiyorsan e, okuyucuyu yakalayamazsın. Yani orada 5000 e, bin kişinin izlediği bir sanat filmi üzerinden Türk sinemasını biz... ...Türk halkını, Türk sosyolojisini, Türk tarihini, Türk politikasını yorumlayamayız. Ama bazen de şunu da ben gözlemliyorum. Bazen olanı değil, olmasını istediklerini de ekrana yansıtıyorlar. Mesela şuradan çıkacağım. Şimdi male kavramı. Hani ne zaman ki bu male ve male esnafının kavramı yok olmaya başladı... Aslında bu, bu içerikli diziler daha çoğalmaya başladı ve bir şekilde e, yani malindeki esnaf hani belki sen çıktığın zaman bakılın aynı sohbeti kurmuyorsun ama televizyonda izlediğin mahalle esnafı sana çok sempatik geliyor ama kendin artık kalmamış bir süpermarket olmuş. Bazen e, bizde e, özlem de hani dizilere dönüşmeye başladığı bir geldi. Yani eski filmlerde de galiba o biraz vardı. Hani e, konuşulduğu zaman mükemmel bir Türkçe kullanılırdı şeyler filmlerde. E, ya yani, Türkçe çok iyiydi ama sokakta o Türkçe kullanılmıyordu. Hani biraz böyle idealize etme durumu da var galiba bizim sinemamızda. Hani başlamış ve dizilerde devam eden işte o mahalle kavramı, mahallenin bakkalı, mahallenin kasabı. Tabii onun sebebini de söylemek lazım. Şimdi bizim yeniden mahalle kültürünü veya aileyi, ailenin önemini anlatan diziler aslında biraz da iktidarın biraz bu işe yönelmesiyle ortaya çıktı. Yani mesela Çocuklar Duymasın dizisi bir bakanın ya ne güzel bir dizi vardı niye gitti o kapandı sözünden sonra yeniden. Hı hı. Veya 80 dizi 80'ler dizisi sonun son devamı ve nostaljik dizilerimiz aslında bir politik e, durumun yansıması olarak çıktı bunu böyle okuyan çıkmadı ama hı hı. halbuki bu çok netti söylediler zaten biz böyle bir şey yapacağız diye bu Osmanlıcılık dizileri veya bu kitapların çok satması padişah anneleriyle ilgili kitapların çok satması bunları iyi okuyamadık biz bunun gelişini anlayamadık bunun esnafı anladı ama. Yani 10. kitabını yazdı <gülüyor> ee, ve tarihsel olarak bunu iyi hareket ettirenler var. Yani İskender Pala gibi veya Ahmet Ümit gibi çift tarihle bir e, yani yabancı yazında daha çok gördüğünüz ama yerli yazında da güçlü, güçlendirdi sistemi. Bize tarihi adamları tanıtırken bunu modern konseptler içinde sunmaya başladılar. Dizlerimiz de öyle. Biz dönem dizilerini Çemberimde Gül Oya'dan sonra Hı. çok sıklıkla görmeye başladık. 70'ler 80'ler şimdi politik olarak bazı liderlerin çocukluğunu anlatan dizilerimiz var. Yani model olarak hala ben Hollywood ya da Amerika'nın alındığını düşünüyorum. Sen buna katılıyor musun? Hollywood'u bazı yerlerde alabiliyoruz, bazı yerlerde alamıyoruz. Teknolojik şeylerde öyle bir şansımız yok. Yani bir zaman makinesi filmi çekince komik duruma düşebiliyoruz. Ee, bazı şeyleri yapamıyoruz konsept olarak. Ama şunu görebiliyoruz. Yazarlarımız o dizileri izledikleri için o dizilerdeki kurgu ve Türkleri kullanmaya başladılar. Hı hı. Yönetmenlerimiz de öyle. Özellikle sinemasal teknikler anlamında Amerikan sinemasının herkes üzerinde etkisi var. Sonuçta bir on kişilik bir ortamda muhabbet ettiğimiz zaman yedi kişinin aynı dizi izlediğini görüyoruz. Bunun etkilenmemesi sinemacıların imkansız. Peki, bu alanda el alırsak 80 öncesi ya da 90 öncesine el alırsak birazcık da sinemamızdaki sorunun hani Amerikan sineması ile Avrupa sineması arasında Hani gidip gelmek olduğunu düşünebilir misin? Bir, belki bir tanesi odur. Biz tam olarak ne yapacağımızı anlayamadık. Öyle... E, şimdi Öteki bakın... Hint sineması da şimdi aslında Şimdi bizde iki tane problem oldu. Biri benim başından beri altını çizdiğim... ...bu ekonomik yapısıyla ilgili... ...Türk sinemasının hikayesini anlatırken de söylediğim şey. Birincisi sermaye yok. O yüzden aslında tam anlamıyla... ...bir bağımsız sinema doğamadı. E, i̇kincisi Metin Erkis'in... ...söyleye söyleye gittiği neredeyse... ...ya yani bu konuda hala bir çalışma yapmadı. Türkiye'de sansür. Sansür hiç bitmedi. İlk Türk filmine Fransızların... Veya işte Nur Baba'yı da katılarsak kendi Türk halkımızın bir Türk filmine hücum etmesiyle bugün arasında 100 yıl geçti. Yani bizim sinemamızda sansürün tarihi birebir. Bu, bunu mesela atlatamadık. O yüzden bizdeki üretim modeli aslında doğrudan doğruya iki şeye bağlı olarak gelişti. Birincisi sansür. Öbürü de ekonominin yarattığı otosansür. Haliyle biz sağlıklı politik filmler çıkışlar falan da yapamadık. Ama sonuçta baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. ...bizim Türkiye'deki en büyük film yapımcısı... ...aslında bir şekilde dolaylı olarak devlet... ...yani Kültür Bakanlığı fonları dediğimiz şey... ...aslında Türkiye'deki film üretimini... ...force ediyor... ...haliyle en büyük yapımcı hala devlet... Hı hı. ...o yüzden belki şu... ...bizim yaptığımız çalışma gibi bir çalışmanın... ...belki de eski sansür belgelerini toplayarak... ...filmlerden nelerin kesildiğini... ...koskoca Ertem Elmez'in filmlerinden... ...Kemal Sunal'ın filmlerinden... ...nelerin kesildiğini biz öğrendikçe şaşırıyoruz... ...bir de geriye daha gitmek lazım... Belki de Edison'ların, Türkan Şoray'ların o güzel salon komedilerinde de bir sürü yer kesildi. Hı hı. Sonuçta bizim önce kendimizle bir yüzleşmemiz lazım. Biz arada o yüzden kaldık. O yüzden de yönetmenlerimiz ikiye bölündü. Ben hatta bunu gırgırına şöyle diyordum. ya Bir Amerikan sineması çekenler var. Bir de Macar filmi çekenler var. Bu hani esprisine o sanat filmiyle çok popüler film arasında yönetmenler de kaldı. O yüzden festivale film çekenler var. Bir de kitlelere çekeyim de para kazanayım diye var. Bunun arasını bulmamız lazım. Orada da tıpkı demin önerdiğim gibi... İyi yönetmenlerin, yani mesela Nuri Bilge Ceylan burada değişik bir şey yaptı. Bence sineması dönüşüyor, değişiyor. O yüzden değerli buluyorum. Çok popüler bir takım oyuncuları alıp oynatmaya başladı. Bu çok kritiktir. Şimdiki filminde de öyle. Hı -hı. Allah da öyle olacak. Bu çok önemlidir. Hiç kimsenin bilmediği bir adamla minimal film çekebilirsin. Ama çok sevdiğimiz, hepimizin sevdiği bir tiyatrocuyla, televizyonda dizilerini izlediğimiz bir komedi oyuncusuyla ciddi filmler çekmeye başladı. O oyuncuları, o insanları da dönüştürdü. Dönüştürdüğü insanlardan biri de Yılmaz Erdoğan. Bu önemli bir şeydir. Yani o birleşmeyi yaparsak yani atıyorum işte Avustralya'dan bir aktör gelip burada Cemil Yılmaz'ı savaş filminde oynatırsa Cemil Yılmaz'ın sinemaya bakış açısı değişiyor. O sinemaya ya duyduğu aşkla ilgili bir film çekiyor. Bu bu mesela direkt okunmuyor ama çok önemlidir. Peki bunu geçmişte yaptığımızı düşünüyor musun? Yani sence, ne, ne yani, yani geçmişte böyle bir şeyi daha rahat yapıyor gibi. Yani şimdi Genelde hepimiz deriz ki işte arzu film aslında bu senin bahsettiğin şey yakalamıştır diye deriz. Hani hem bir tarafta kaliteyi elde tutup öbür taraftan da seyirciyi yakalamaya çalışıyor. Onun da sebebi ne? Hı. Yılmaz Ötüdeniz denizde yakalamış olabilir. Onun sebebi şu. Gişesinden yani seyircisinden destek aldığı için örneğin Ertem Eğilmez gibi büyük yönetmen. O kendi sistemini oturtuyordu. Kendi modelini de kurdu ve bir üretim tarzı kurdu. Arzu film aslında bir tür atelye gibi bir şey. 15-20 kişi var herkes haftalık alıyor. Onlar bir filmlerde 11'li 12'li. Kombinasyonları halinde oynuyorlar. Sonuçta bunu yaptı ama burada bağımsızlığı vardı. O çok önemlidir. Yani bağımsız olduğu zaman bir adam çizgisini belirleyebilir. Bugün biz çok önemli yönetmenlerimizi de kendi istediğimiz gibi film çekmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ben bunu üzülüyorum. Yani Reha Erdem'i veya Zeki Demirkubuz'u biz belirli bir film çekmeye zorluyoruz. Festivaldeki e, finansman, daha doğrusu onun yeni filmini çekebileceği yöntemi daraltarak veya genişleterek. Sonuçta bunlar kendini tekrar eden filmler çekmeye başladı. Hı hı. Bence seyircisinden e, güç alan bir sanat sinemasının da doğması lazım. O zaman aslında bu güçlü olan olur. Ve hiçbir zaman da seyirciyi de hor görmemek lazım. Sonuçta bizim eskiden izlediğimiz filmler çok e, eski olan şu an izlediğimiz çok tutan filmler. Oyuncuları da güzel, konuları da güzel. Ve mesela ben Kemal Sunay üzerine çalışıyorum, Şener şeyin üzerine çalışıyorum. Onların sineması hem gişede karşılığını bulmuş. Hem de hep arkada bir sosyal soruna eğilen yani evet. bankerlikle ilgili filmim var. Sen şimdi atıyorum Türkiye birbirinden zor süreçlerden geçiyor. Bunlarla ilgili bir tane film var mı? 122 tane film çektik. Şu, yani sen daha Türkiye'nin şu an baş ettiği dört beş büyük problemle ilgili 120 film içinde bir tane film çekemedin. Belki o adamlar de, çekti. Belki de bunun olmaması olan bir dönemden de geçiyor olabilir. Yani. O da olabilir. <gülüyor> ama sonuçta vakti zaman. Ben geçen gün bir çalışma için bu insan avcısını tekrar izledim. Hı hı. Şimdi baktım ya böyle bir film çekilmiş bu ülkede. Yani bu ülke iç savaşa giderken çekilmiş öyle bir film. Sonuçta bunları görmek lazım. Yani bu adamlar seyirciden desteğini aldı. Önemli aktörleri yanına aldı. Hiç onları aşağılamaya gerek yok. Popüler isimlerle de çalışılabilir. Onu alırsın. Yani iyi yönetmenlerimiz biraz düzgün oyunculara yönelmesi lazım. Yani bir de ben oynayayım yaptılar mı? Pek bence iyi olmuyor. Hmm, anladım, anladım. Yani bizim kendi sanatıyor Otörlerimiz bir de kendi oynamaya başladı. Bu, bu pek doğru değil. Anladım. Şimdi... Yine süremiz <gülüyor> azaldığı için ben bir başa dönmek istiyorum. Sen yerli film seyirci sayısı 1966 yılında ve yabancı film seyirci sayısını e, en azından iki yıl içinde olsa bu, bunu elde edebilmişsin. Evet. Bu benim için e, çok önemli bir şey. E, peki bu rakamlar üzerine niye bugün hani benim elimdeki kaynaklarda sadece rastladığım tek bu kitap oldu? Şimdi açısı geçen programda da söylemiştim bu tip rakamlar birkaç yerde kayıt olarak var. Bir tanesi özel çalıştaylar ve kurullar ve raporlar. Örneğin Amerikan sineması çok daha önceden 1940 öncesi dönemde Türk sinemasını analiz etmiş. Bakmışlar buradaki piyasaya. Hı hı. Bizler bu kayıtları tutmamışız. O yüzden tutabildiğimiz birkaç şey var. Aslında normalde arşivlere girilse. Mesela Osmanlı'dan Türk sinemasına geçişte Ali Öz Uyar'ın güzel kitapları var. Sonuçta eski kaynakta eski Türkçe yazılar var. Onları okuyup çözümlemek lazım skognomillolar, nicotözyonlar oturup bir de eski Türkçe ile uğraştılar. Hı hı. Bunların yeniden çıkarılması lazım. Bazı şeyler kayıtlarda olabilir. Bizim orada aldığımız rakamlar e, belediye vergisi, rüşüm dediğimiz şeyle hı hı. E, o zamanki bazı kaynaklardaki rakamlardır ve çok yüksektir. Tabii onun sebebi şudur. Biz 1970'lerin ortasından itibaren bu seks furyası dediğimiz süreçten sonra bizim Türk sinemasının izleyici modeli değişti. 96'ya kadar da o değişmiş modelle kaldık biz. Yani bu İstanbul kanatlarımın altında eşkiya o süreçte 90'ların ortasına itibaren 94, 95, 96 bir evrim geçirdik. Açıkçası yeniden aileler sinemaya hareket etmeye başladı. Evet kitabında dikkatimi çeken noktadan bir tanesi soydu. Yani onu da sormak istiyorum sana. Şimdi ben incelediğim zaman şöyle düşünme hani 77 yılında Hababam sınıfı yapılıyor. Ee, ve hani hem... ...kendim işte sinematik kişi çamda da aynı şeyi yazıyorum... ...ya da konuklar geldiği zaman karşıma hep sormaya çalışıyorum... Ben. ...yani 77'de Habam sınıfı çekmişse... ...ve bu hani bir gişe sağlamışsa... ...aynı yılda pek çok oyuncu sinemayı bıraktığını... ...ve yani seks rüyası vardı ben sinemayı bıraktım diyorsa... ...hani burada birazcık da çelişki var... ...ve sen de bir şekilde bunu rakamlarla aslında konuya giriyorsun... ...ve benim okuduğumdan ve rakamlarla karşıdan çıkarttım sonuç şu... Televizyona karşı direnmeye başlamış Yeşilçam. Ve hani nereye ulaşam nereye ulaşamıyorum orayı biraz alayım. Ama ne kadar az para harcarsam o kadar iyidir mantı listesi sürülmüş bir taraftan. Diğer tarafta işte o ale şeyini tutmaya çalışmış. Yani e, tamamen kaybolduğuna söylemek doğru değil gibi geliyor biraz ha? o Orada şöyle bir şey var biraz senden farklı düşünüyorum. Aslında bunu sansür dayattı. Yani sansürün dayattığı şey şu oldu. Televizyonlarda gösterilmeyen veya muteber sayılmayan bir takım şeylere akım oldu. Bu arabesk, arabeski kanallarda, televizyonlarda çıkışını yasakladığın zaman arabesk e, sanatçıları aslında şu anki kliplere benzer bir şekilde soundtrackleri onların son çıkardığı kaset olan filmler çektiler. Ondan sonra e, diğeri e, açıkçası normalde izleyicilerin ulaşamadığı kayıtların ulaşmasıydı. Bugün günümüze ulaşan tiyatrolar. Üçüncüsü bu Kemal Sunal filmleri işte küfürlü versiyonları bilmem neyle aslında biraz tukaka filmlerdi. Bunlarla tutuldu seyirci. Ben biraz farklı düşünüyorum. Yani sansür bizim sinema salonları televizyonlarda göremeyeceğimiz devletin de makbul bulmadığı şeyleri sinemada yüceleştirdi. Tek onayladığı şey tarihi filmlerdi ama onlar TRT'ye yayınlanmıyordu. Çünkü hı, o tarihi evet. filmlerde açık saçık sahneler vardı. Diğerleri de düpedüz zaten açık saçık filmler, seks filmleri ve sonra pornoya dönüşen sektör. Bunlar sinemaları ele geçirdi ama bunlar yasaklı olanlardı zaten. Tamam. Yani e, dediğim gibi çok konuşacak konu var. Yani evet. biz ikinci programda da artık hani yeniden e, yeni programlara <gülüyor> açılımlar yaptık aslında. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, katı, ederim. için. Çok teşekkür ederim. Kitabı da tavsiye ediyorum herkese yeniden. E, Türk sinemasının ekonomik yapısı 1896-2005 Ertan Tunç. E, burada pek çok rakam var. Kafanızda bazı soru işaretleri varsa onları görebilirsiniz. Ya da bence bugüne kadar hepimizin ezberlediği ya da belli e, araçlarda bize yazılmış pek çok şeyi de farklı şekilde kendiniz yorumlayabilirsiniz. Çünkü Ertan çok sağ olsun rakamlar önümüze koymuş. Evet. E, siz de kendi e, fotoğrafınızı çekebilirsiniz Türk sineması hakkında. Hepinize tavsiye ediyorum bu kitabı. Tekrar teşekkür ediyorum Çok geldiğiniz. teşekkür ediyorum Utku. E, umarım önümüzdeki programlarda neden görüşürüz. İnşallah. E, Yeşilçam Arkeolojisinden e, yeniden hoşçakalın diyorum Yeşilçam Arkeolojisi